Merhaba, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su havzası Eğirdir Gölü'nü kirlilikten kurtarması amacıyla kuşak kanalizasyon projesi için hazırlıklara başlandı. Türkiye'nin 7 renkli gölü olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, kenarında kurulu yerleşim yerlerinin evsel atıkları ve tarımsal ilaçlama nedeniyle alarm veriyor. Göller bölgesinin en büyük doğal zenginliklerinin başında gelen Eğirdir Gölü, 468 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su gölü özelliğine sahip. Zengin balıkçılık ve kerevit potansiyelinin yanı sıra sulama ve enerji üretimi bakımından da büyük önem taşıyan gölden, çevredeki tarım alanlarının sulanmasında yararlanılıyor. Kovada gölünü besleyen ve Kovada 1 ve Kovada 2 hidroelektrik santrallerinin su ihtiyacını karşılayan Eğirdir Gölü, Isparta'nın içme suyu ihtiyacının da bir bölümünü karşılıyor. Kenarında kurulu ilçe, belde ve bağlı köylerden oluşan 81 yerleşim biriminin evsel ve zirai atıkları nedeniyle kirlilik tehdidiyle karşı karşıya olan Eğirdir Gölü'nün geleceği için bir proje hazırlandı. Eğirdir Kaymakamlığı tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın desteğiyle kuşak kanalizasyon projesi gündeme geldi. Gölde atık bırakan yerleşim birimlerinin her birine, Arıtma yapmak yerine tek bir projeyle İğirdir ve Kovada gölleriyle Karacaören Barajı'nın kanalizasyon atıklarından arındırılmasını sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Kaymakam Aktaş, tüm atıkların tek bir noktada birleştirilmesiyle bu projenin uygulanabileceğini söyledi. Eğirdir Gölü çevresinde atık bırakılan noktalara ayrı ayrı arıtma yerine tek noktalı arıtma sistemi öngören projeye göre Yalvaç ve Gelendos ilçeleri kıyı şeridi ile gölün diğer yakasında Uluborlu, Senirkent ve Barla kıyı şeridinden ayrı iki hat yapılacak. İki hat birbirine bağlanıp Eğirdir kanalizasyonu ile birleştirilecek. Kovada Vadisi'ndeki köylere ait kanalizasyon şebekeleri de bu hafta bağlanarak 1. Kovada bölgesinde biyolojik ve kimyasal arıtma tesisi yapılıp atık sular mevcut 1 ve 2. Kovada hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretimi için kullanılabilecek santrallerden çıkan suyun cazibeli olarak aşağı göklere ve çamlık bölgesinde tarım arazilerine sulama suyu olarak verilmesiyle uzun vadede yatırım ve işletme maliyetleri açısından tasarruf sağlanacak. Halbuki en kolay şey esasında baştan kirletmemek, daha sonra arıtmak yerine yani doğru tarımsal politikalar ve doğru su kullanımı politikalarıyla bütün bu arıtmalardan esasında tasarruf etmek mümkün. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde bulunan bazı termik santrallerle ilgili bilirkişi keşifleri yapıldı. Keşifler sırasında ortaya çıkan görüntüler ise tahribatın boyutlarını Gözler önüne serdi. Tehlikede olan ise nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ile Priapos antik kenti. Karabiga'da bulunan termik santrallerin çet iptalleri ile ilgili açılan davaların bilirkişi keşifleri yapıldı. Keşiflere Karabiga Temiz Doğa Derneği yetkilileri de katıldı. Termik santral alanlarında yapılan keşiflerde termik santral çalışmalarının yapıldığı alanın görüldüğü keşifler bölgedeki tahribatın da görülmesine neden oldu. Biga Yarımadası'nın en nadide bölgelerinden biri olan Karabiga... Denizi ve doğasıyla özel bir bölge. Nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının da yaşam alanlarından Karabiga'da termik santralinin yarattığı tahribat çok kötü. M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Priapos Antik de bulunduğu Karabiga bugün termik santrallerin kıskacında. Karabiga Temiz Doğa Derneği sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve yorumlarla Bölgede termik santral istemediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Karabiga, Genel termik santrali ÇED iptal için açmış olduğumuz davanın keşfi için santral alanına girdik. Doğanın tahribatı üzerine hukuk karmaşası yaratma çalışmaları bizi durdurmak yerine daha da güçlendirdi. Biz burada termik santral istemiyoruz dendi. İkinci yılında 45 ülkeden 180 filmin başvurduğu Bozcaada Uluslararası Ekoloji Belgeselleri Festivali ile Bozcaada çevrecilerin buluşma noktası olacak. Festivalde bu yıl 17 belgesel film Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak. İlk geçtiğimiz yıl düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgeselleri Festivali'nde bu yıl rekor bir katılım var. Festivale Japonya, İrlanda, Avustralya, Şili gibi ülkelerden de katılımlar var. Festival Başkanı ve Bozcaada Belediye Başkanı Doktor Hakan Can Yılmaz'ın başkanlık yaptığı BIFED'in bu yıl düzenlenecek organizasyonları için kendisi şunları söyledi. Bu yıl festivalimize başvuran Myanmar'dan İrlanda'ya, Şili'den Japonya'ya, dünyanın bütün coğrafyalarından gelen birbirinden önemli filmlerin seçimi, öncücüğümüz için zorlu bir seçim süreci oldu. Bu yıl üzüm bağcılık toplantısı yerel tohum takası gibi etkinliklerle de ve Anke Atamer çocuk filmleri bölümüyle zenginleşecek festivalimiz yerel olanın, küçük olanın ve yavaş olanın korunması anlamında da önemli bir platform kanısındayım. Bütün sanatseverleri 22-25 Ekim'de adamıza bekliyoruz. Kirlilikle, kitle turizminin yıkımlarıyla küresel ısınmayla mücadele için dayanışma ve paylaşma için ülkemizde neredeyse yok olma tehlikesi altında olan belgesel ve belgesel festivalleriyle sanatla ve sanatçı ile birlikte mücadele etmek gerekiyor." dendi. Ayrıntılı bilgiye bifet.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.